Evet açık radyonun açık gazetesi devam ediyor. Saat 9.30 3 dakika geçiyor ve biraz önce de duyurusunu da yapmaya çalıştığımız gibi Bekir Ağdır konuğumuz kendisi Hikayesini Arayan Gelecek adlı kitabı yeni yayımlandı. Ve üzerinde Türkiye'nin ve bütün dünyanın aslında haline ilişkin çok kapsamlı şeyi araştırmayı da içeren bir e, kitap e, onu konuşmak üzere kendisini bugün e, açık radyoya davet ettik e, günaydın Bekir Ardır Nasıl? merhaba günaydın efendim yayınlar izleyicilere de sağlıklı huzurlu keyifli günler dileğiyle evet, günaydın teşekkür ederiz günaydın e, geç saatlerine kadar <gülüyor> bitirmeye çalıştım kitabı çok etkileyici ve bayağı düşündürücü yerleri var. Elinize sağlık bir kere. Onur. Aman efendim bir kere bunu sizden duymak çok onur verici gerçekten. Sizin kuşağınıza hayranlardan birisiyim ben. Yani sizin ve sizin gibi bir grup insan hala bu yaşta bütün bu sağlık veya siyasi veya gerilimlerin içinde hala bu ülke için, hayat için yırtınıyorsunuz. Harikasınız. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ee Esas olarak e, kitabı bir e, ana temaları itibariyle e, özetlemeyi e, size bırakırsak çok iyi olabilir. Ondan sonra da birkaç soruyla götürelim. Yani Efendim çizdim e, şu. Şey, ya, yani evet. e, çok güncelden çok e, bir takım ideolojilerimizden, inançlarımızdan ve de gündelik hayatın şehvetiyle gündelik hayatı belirleyen aktörlerden bakıyoruz. Ben de çabamda şu ki ya bütün bunların tabii ki bir gerçekliği var ve tabii ki bir hayatımızda da yer tutuyorlar ve hayatımızda belirliyorlar ama birazcık da serin kanlı durup bir, bir daha sakin daha bütüncül bir bakışa ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Temel olarak şu bir bütün hayatımızı değişime zorlayan bütün bildiğimiz üretim modelini tüketim modelini, iş yapma modelini yayın, iletişim her neyse hemen her şeyi değişime zorlayan bir temel dalgalar dizisi var. Bir tanesi yer kürünün ritmindeki değişim yani iklim değişikliği ve diğer çevre petrolün bitiyor olması içme suyuna artık aranıyor olmamız gibi sizin çok daha iyi bildiğiniz. Bir teknolojik sıçrama var, bütün gündelik hayatın ritmi değişiyor, iş yapma modelleri değişiyor ve onun ürettiği zihni değişim var. Ve bir de nüfus hareketlerindeki değişim var, metropolleşme, uluslararası göçün boyutları Gerçekten. vesaire. Dolayısıyla bütün bu hikaye bir çağ değişimine işaret ediyor diyorum ben. Sanayi toplumundan insanlık bilgi toplumuna dönmeye çalışıyor ama bilgi toplumuna dair de elimizde bir hikaye, bir ütopya hatta bir iddia da yok aksine bütün gelecek anlatıları da birazcık distopik. Çünkü o hikaye elimizde olmayınca tabii o zaman işte virüsler, Marslılar, nükleer savaş tehlikesi, temiz içme suyunun bitir olması gibi olumsuz tarafı öne çıkıyor vesaire. Ee, ve tabii bütün bu problemler bir de küresel insanlığın problemi sadece Türkiye'nin değil. Ee, ve bu problemleri yönetecek kurumlar, kuralları da inşa edemediğimiz için, hukuku geliştiremediğimiz için de ama gündelik hayatın içinde de bütün bu değişim dayatmasının getirdiği bütün problemleri de bir arada yaşıyor olunca elimizde yani insanlığın elinde ulus devlet dediği o sanayi toplumunun modelinin dışında bir modeli henüz de yok. O zaman ne oldu? O zaman işte son 20 yıldır ulus devletler yeniden güçlenerek sahne aldılar. Eskisinden de daha güçlü yeni maharetlerle donanmış olarak. Dolayısıyla bu popülist hareketler yükseliyor söylemi ki doğru bütün dünyada son 8-9 yıldır yapılan bütün seçimlerde popülist paşist otoriter keyiyetçi kimi dinci eğilimler güçleniyor Çünkü insanlar değişimlen değişim üreteceği sorunları baş edemeyecekleri gibi bir korku arasında bocalıyorlar ve korkuya yakslanıyorlar Ulus devlet ulus Devlet üzerine siyaset yapan bütün aktörler ve medyada Hatta akademik dünyada bu korkuyu da besliyor Dolayısıyla karşımızda bir çağ değişimi ürettiği problemler dizisi var Bir yandan bir yandan da ulus devletlerin yeniden sahne alışının O geleneksel ulus devletin çıkar tanımı, dış politika tanımı, siyaset, ekonomi Tanımları içinden oluşmakta olan da bir takım gerilimler ve yeni bölüşüm kavgaları var Yani Rusya ve Çin dahil belki Türkiye bile dahil sayılabilir Batı ile yeni bir siyasi bölüşüm gerilimi var. Kimsenin elinde sağlam bir senaryo yok ne olacağına dair. E, Çin başta Hindistan, Brezilya yine Türkiye'de dahil ekonomik bölüşüm kavgası var. Onun da dengelerinin nasıl oluşacağı belli değil. E, bir de bir kültürel gerilim veya denge arayışı var Müslüman coğrafya ile Batı arasında. Dolayısıyla Türkiye'ye baktığım zaman ben bütün bu üç katmanın problemlerinin de aynı zamanda hem sahnesi hem öznesi bir yandan da. Bir yandan da çağ değişimini de bizzat iyi deneyimleyen, yaşayan, daha sanayi toplumu olmayı başaramamış, hala sanayi toplumu olmanın hukuk, eğitim, laiklik gibi problemlerini yaşarken bir yandan da bilgi toplumunun, da bir ucunu yaşamakta olan bir ülke burası Dolayısıyla bir hani Batı'nın iki şiddetinde 3 şiddetinde Hissettiği depremi 8 şiddetinde Belki 10 şiddetinde yaşıyoruz Ve buna tabi toplumun bir tepkisi var Bireylerin her birimizin insanların Buna dair analizlerim var kitapta Türkiye toplumu bugün nasıl davranıyor Belki hani paradoksal demek de mümkün Ama ben ikircikli toplum diyorum Bir ayağa gelecekte Değişim çabasında ama bir ayağa korkuları baskın çıktığı için de öbür ayağının yanına getiremediği ve giderek iki bacağımız arasında hani vardır ya balerinlerin hareketi gibi bacaklarımızın evet. ayrıştığı bir toplumsal ruh hali var. Evet şey bu noktada e, pardon ben araya girip Tabii, bir şey de sormak diyorum. istiyorum. Yani çok çarpıcı bazı tespitler de var kitabınızda. Yani özellikle mesela gerçeklikle başka ülkelerde de Amerika Birleşik Devletleri'nde falan da çok görünüyor ama Türkiye'de de çok belirgin şekilde görünen bir gerçeklikle kopuş e, durumu evet, var. Hakikatten yani insanları... ilişkimiz bozuluyor. Doğru. Evet. Ee, yani bu hakikaten... akşam yani 184. sayfasında özellikle koyduğunuz bir eski gazetenin manşetinde evet. işte, yeni bir çağa giden aya iniş yoludur, bu akşam aya iniyoruz Milan deyip bütün sayfayı gazete olduğu gibi Apollo 11'in ay yolculuğuna vermiş ama bir köşede de demirel e, itişip kakışmalarla zengin olamayız diye de sol alt köşe şey üst köşe. Şimdi burada bu çok önemli şuydu, bir tespit yani. Çok, çok önemli Ömer Bey çünkü bütün bu hikayelere yeni çözümleri veya bu meseleleri çözümün yolu siyaset. Yani müzakere etmek, birbirimizden ihtiyaç ve taleplerimiz üzerine örgütlenmek, o örgütler üzerinden konuşabilmek, birbirimizi ikna etmek ve uzlaşma alanları üretip bu değişimleri, kurum ve kural değişikliklerini yapmak. Fakat bizde siyasi kültür, münakaşa ve münazara üzerine kurulu. Yani kimse uzlaşma peşinde değil. Ee, sadece siyasi partileri kastetmiyorum, sadece bildiğimiz liderleri de kastetmiyorum. Bizim entelektüel dünya da dahil biz masaya oturduğumuz zaman hangi fikrimizi size nasıl dayatırız ve kabul ettiririz diye anlıyoruz Bir uzlaşma aramıyoruz Dolayısıyla Demirel'in o dört kelimelik cümlesi çok önemli bir şey işaret ediyor Bir diyor ki itişip kakışmakla yani siyaseti itişip kakışmak diye görüyor İkincisi de hedefi de zengin olmak diye görüyor Yani adalet, yoksullukla mücadele, onurlu yaşam hakkı, temiz içme suyuna, ulaşım hakkı yani bütün bu kavramlar yok zengin olmak Halbuki bugün bizim yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki mesela Yani bu meselelerden dertlenip ya peki Türkiye'nin hiç mi ortak değerleri kalmadı diye Bir takım bir dizi araştırma yaptığımızda gördüğümüz şey şudur Hayal ettiğiniz toplumu tanımlayan 10 sıfatı seçin demişiz Önlerine konan 120 sıfatlık bir listeden içinde hani olumlular da var olumsuzlar da var %72 insan adalet demiş. İlk 5 söylenen şey yani gelecekteki Türkiye'yi hayal etmelerini istediğimizde tanımladıkları ilk 5 sıfatın tümü soyut yani zengin olmak yok onun içinde. Adalet var, huzur var, saygı var, güven var. Yani insanlar da farkında ama biz tabii siyasetten bütün bu çağ değişiminin problemlerini de güncel problemleri de yönetebilmekten uğrarız. Hatta siyaset bizzatihi kendisi de bu problemlerin kaynağı haline dönüşmüş durumda. Onun için evet şimdi mesela bir, bir de 196 197. sayfalarda belirttiğiniz çok ilginç bir şey daha var. Yani Barış Endeksi Vision of Humanity grubu tarafından belirttiğiniz evet bahsediyorsunuz 21. yüzyılda ha. insanlığın ancak barış ve demokrasi alanlarında sorunlarını çözerse hayatta kalacağı düşüncesinden hareket ediyorlar. Aynen. Ve burada Türkiye'nin şaşırtıcı bir şey 2007'de endekste 92. sıradayken 163 ülke arasında 152. sıraya düşmüş olması gibi çok geriliyor. çarpıcı bir... Geriliyor. Şimdi geriliyor. tabii o ne oluyor? O ne oluyor? abi yani tam da biraz önce de senin söylediğin o hakikatten ilişkin meselesinde de yani e, siyaset bu müzakere uzlaşma alanları üzerine yerleşmediği için ve bu problemlere karşı da insanlar hukukun üstünlüğüne inancın kalmadığı ortak ufku kaybettiğimiz hani herkesin e, hayal ettiği Türkiye'de farklılaşmaya başladı dolayısıyla giderek kimliklere ve daha soyut inançlara doğru sığınma haliyle e, Yürüyor hayat yani insanlar giderek diyelim İstanbul gibi Ankara gibi İzmir gibi metropollerde artık o hemşeriliklerin bile çalışamadığı bir dünyanın içinde o zaman daha soyut kimliklerine sıkışıyorlar ve Türkiye'nin özel kendine özgü sorunlarından birisi şimdi batıda da güçlenmeye başladı ama bizdeki kadar yoğun değil kimlikler üzerinden kutuplaşma. O kutuplaşma işte hakikaten ilişkimizi bozuyor çünkü örneğin bir sayı söyleyeyim Türkiye'de de insanların 3'te 2'si neredeyse herhangi bir problemi ya da bir meseleye bakarken o meselenin dinamikleri aktörleri üzerinden değil bulunduğu kutbun eğrisi doğrusu üzerinden bakıyor ve pozisyon alıyor. Burada da o zaman hakikaten ilişkiniz bozuluyor problemin gerçek boyutlarını kavramanın da dışına düşüyorsunuz. O zaman bu ne oluyor? Bu iklim giderek terse dönürek yani interaktif bir biçimde, bu sefer yeni uzlaşma alanları aramak, sokaktaki ortak hayattaki huzuru, barışı inşa etmek konusunda psikolojik eşitler üretmeye başlıyor. Halbuki sanayi toplumu sosyolojisi ve teorisi diyor ki hani kentlere geldikçe ve birbirimizle temas etmeye başladıkça uzlaşma alanları oluşur, işte kültürel farklılıklar yeni sentezler üretir vesaire. Halbuki bu kutuplaşma o yeni sentezler üretme imkanını bozuyor. Aynı apartmanların içinde bile birbirine değmeden yaşayan insanlar haline dönüşüyoruz. Oradan da barış ve huzur çıkmıyor. Dolayısıyla Türkiye bunu en yoğun yaşayan yerlerden birisi olduğu için de bütün endekslerde, ölçümlerde giderek geriye doğru da kayıyor. Evet bir çeşit yani e, bu... Anomi denen e, durum, evet. Emile Dürkaym'ın in klasik intihar kitabında te, sık, sık sık gündeme getirmek durumunda kaldım. Özellikle son birkaç sene içinde. E, bu sizin e, kitabı da okurken e, çok e, belirgin şekilde, yani kendisini daha büyük bir, e, büyük toplumun bir parçası olarak göremeyen e, insan topluluklarının e, bütün normların dışında kalmaları, e, kuralların böyle bir işte gerek intihar gerek cinayetler ve şiddet kullanımının filan arttığı bir durumda. Ve sizin e, söylediğiniz tabii, tabii. çok önemli bir şey var. Yani 330. sayfada yanılmıyorsa yani bu topraklarda değişim kararsız ve ikircikli sürüyor. Geçmişin intikamını almak yerine geleceğe yürüyebilmek, geleceği hep beraber kurabilmek için yüzleşmek gerekiyor. Ancak hakiki bir yüzleşme süreci yarattığımız zihinsel tıkaçlardan ve hayaletlerden kurtulmamızı sağlayabilir diyorsunuz. Biraz bunun üzerinde de yüzleşme üzerine konuşalım mı? Efendim şu yani Türkiye'deki sorunlardan biri bu kutuplaşmalardan ve kutuplaşmayı da aşan bir problem haline dönüşen bir durum bir kere Türkiye'de yani üç Türkiye var diyorum. Ben bunun ekonomik, sosyolojik, siyasal bir sürü de gerekçesi ve analizleri de var kitapta. Bu üç Türkiye'nin de üç ayda tarihi var. Yani Türkiye'de kimi insanlar var ki tarihi say bu topraklardaki tarihi sadece 1923'ten bu tarafa sayıyorlar. Kimileri var ki 1453'ten bu tarafa sayıyor. Kimisi 1071'den bu tarafa sayıyor. Halbuki bu topraklarda hayat 10-12 bin yıldır var ve bütün bunların bir parçasını taşıyoruz DNA'larımızda Ama tarihe böyle okuma farklı okuma ve tarihi giderek siyasetin de bir aracı yaparak yeniden bir tarih inşa etmek meselesi Artık işte görüyorsunuz televizyon dizileriyle bile tarihi yeniden yazmaya çalışılıyor ve alternatif bir sürü anlatı var Şimdi bu tabi şöyle bir problem üretiyor hep bugünkü problemi ya da uzlaşmasızlık çatışma temelli hayatı yaratan o tarihi referanslar üretmiş oluyorsunuz sabahaban kendinizi ve kendinizi oradan akladığınız bir ruhi iklim ve zihni eşik üretiyorsunuz. Onun için mesele birbirimizi suçlamak ya da hesaplaşmaklığı geriye bırakarak hatta mümkünse yok sayarak asıl yarına doğru yarına ortak hayatı nasıl inşa edeceğimiz üzerinden bakarak tarihlen yüzleşmemiz lazım bunun da yolu barışmak diyorum ben yüzleşmek de değil bunun da yolu en yakınımızdan olandan başlayarak soğan kabuğu gibi örneğin 15 Temmuz'dan öğrenerek ne olduğunu ve hesaplaşarak ve hepimiz ne olduğunu da bilerek barışalım. Geriye doğru giderek işte Hendek Savaşları denen süreçte neler olduğunu, hangi aktörler ne yaptığını açıklayarak, şeffaflaştırarak barışalım. Madımak'la barışalım, Maraş'lan barışalım, ancak 6-7 Eylül'le barışalım. Geriye doğru giderek barışamazsak e, en yakından, en hani reel olandan ve hepimizin hafızasında diri olandan ancak e, ortak kanaatlere, ortak yorumlara ve ortak bir noktaya gelemezsek yarına dair hayatı bir türlü inşa edemiyoruz. Yani örneğin 15 Temmuz'da hala bir kısmı 15 Temmuz'u kendisine oy vermeyenleri 15 Temmuz'un aktörleri sayıyor ya da bir, bir öbür kısmı bugünkü iktidarı 15 Temmuz'un mimarı senaristi, dizi oyuncusu sayıyor. Şimdi bu bakışla o zaman yarınki ortak hayata dair uzlaşma alanlarını üretemiyoruz. Çünkü giderek düşmanlaştıran ve kutuplaştıran ve o farklılıkları ötekileştirmekten artık bir adım öteye gitmiş şiddete dönüşmekte olan e, önce manevi şiddet diye başlıyor biliyorsunuz bu işler. Bakın mesela dün akşam olanlara bakın yani e, Azerbaycan'la Ermenistan savaşıyor diye Ermeni yurttaşlarının olduğu mahallelerde e, bir takım insanlar tehditler veya da marşlar okuyarak dolaşıyorlar bütün gece boyunca. Şimdi eğer Dink'in cinayetinin ne olduğuyla bu toplum gerçeği öğrenemeden Devlet ya da siyasetle bildiği her şeyi topluma doğru anlatmadan Sadece katilin cezalandırılmasını kastetmiyorum Bundan hmm. öte bu, bu ortamı yaratan, bu iklimi yaratan O savcılar, o davanın bu kadar aylarca sürmesine neden olan avukatlarından, yargıçlarına Bütün bunları birileri biliyor Bu bilgiler ortalığa çıkıp da hepimiz içselleştirmediğimiz sürece Başka birileri de gelip diyor ki bu Ermeniler şöyledir, bu Türkler böyledir, Kürtler şöyledir, dindarlı olanlar böyledir, solcular şudur. Yani bir öcü hikayesi, bir cisimleştirilmiş düşmanlar haline dönüştürülen bir siyasi iklim ve medya dili ve ne yazık ki aydınların entelektüellerinin de ortak olduğu bir yüzeyde, zeçelin köpüğü diyorum ben, şiddetin hakim olduğu bir dil var ortada. Bu evet bilimden, çok önemli yani bir de şeyi yok. söylüyorsunuz beş temel engel olduğunu yani siyasi yapının evet. devletin bekası otoriter devletin bekası temeli üzerinde otoriter bir şey ve sivil ve asker bürokrasinin derinlemesine üstünlüğü hatta derinleştte katabiliriz evet. Evet. ve veberian ve, bir maks veberian bir yaklaşımla he, hukuk ve yargı sisteminin çökmesini ve en belki de e, en son ama en önemlisi eğitiminde eğitiminde şey, eğitimin hepsinin de. birden düzelmesi e, gerekir diyorsunuz evet Bu... yani bizim bütünleşik bir hamle yapmaya ihtiyacımız var yani bugün öyle bir noktadayız ki e, parça parça ayıklayarak e, problemleri çözme noktasını geçtik e, bütünleşik ve birbiriyle etkileşimi de açık olan bir yandan ekonomik bir yandan toplumsal dönüşüme hedefleyen ama bütün da de ailesi, derdi, ufku yarınki sabaha hep beraber içine uyanacağımız hayatı nasıl kuracağız sorusuna odaklanan bir yerden çok ciddi bir sıçramaya ihtiyacımız var. Tıpkı işte Atatürk ve arkadaşlarının o dönem başardığı gibi belki ama aynı içerikte değil. Tam tersine içeriği daha zenginleştiren, bütün bu farklılıkları dikkate alan, çünkü bugün karşı karşıya olduğumuz problemlerin bir kısmı, Türkiye'nin bu sanayi toplumu olma sürecinde ya da Cumhuriyet mi de diyebiliriz. Her ne kadar kalkınma boyutu Osmanlı'nın son yüzyılında başlamış olsa da ama sonuç olarak her bir farklılık ya da kimlik bu toplumsal dönüşüm veya modernleşme sürecine kendi kimliğiyle dahil olamadı. Aksine devlet dediğimiz asker ve sivil bürokrasının tanımladığı bir makbul vatandaş ve bir tanımladığı makbul hayat var. Dolayısıyla bizim bütün eğitim sistemi ve hukuk sistemi Yurttaşların devlete karşı ödevlerini denetlemek, o ödevleri yurttaşlara öğretmek ve yurttaşların da gündelik hayatta o ödevleri yerine getirip getirmediğini denetlemek üzerine kurulu. Halbuki burada dolayısıyla Türkiye'deki temel gerilim alanlarından birisi devlet mi yurttaş mı üzerinden yeni bir uzlaşma üretmek. Ve bu ne oldu? Giderek geldiğimiz noktada hem yurttaşın devletle mutabakatı çözüldü. Hem yani hukukun üstünlüğüne inanç kayboldu. Kamu otoritelerinin örneğin pandemi için verilen bilgilere bile inanmayan insanlar artık %55'lere gelmiş durumda. Şimdi bu kadar real bir sorunda bile devletin ya da kamu otoritelerinin verdiği real sayıları tartışılır kıldığımız bir ortamda yarın sabaha gidecek yolun fizibilitesini de yapamıyoruz, siyasetini de kurgulayamıyoruz. Sorunlardan biri bu. Dolayısıyla biz daha onurlu yaşamı. Bütün kapsamıyla amasız fakatsız bütün insan hakları kavramını isterleştirmeden bütün farklılıklarımızla farklı fikirlerimiz inançlarımız yaşam tarzlarımız etnik aidiyetlerimizle bir arada yaşamın unsurları ne olmalı ve nasıl bir arada yaşarız sorusunu önümüze koymadan hep bir hesaplaşma hep geçmişin yüklerini taşıma ve geçmişin yüklerinin ve devletin bize ezberlettiği bir takım hikayelerin üzerinden yeniyi konuşamıyoruz bile. Asıl evet, problem bu. Be Be Bekir Bey, yani tam 5 e, dakikamız kala, e, kaldı ama e, şunu da sormak istiyordum. Özdeş'in de size sormak istediği bir şey var sanıyorum. Yani evet. bu devletle ilişki düzenlemesi, devletin bağımsız ve tarafsız olması, kimsenin devlet önünde kimlik açıklamak zorunda kalmaması. Devlet karşısında avantajlı e, olabilmesi. Evet, Dolayısıyla evet, bir, avantajlı ekono e, e, evet, bir ekonomik model sistem değişimini de bir arada yaşam için öneriyorsunuz. Peki burada e, özdeş soracaktır sanıyorum. E, yani umutlu bakmanıza, yarını hikayesini e, kurabileceğimize, umutlu bakmamıza sebep olan nedir diye konuşuyorduk özdeşle de. İsterseniz söz, bir de ona bırakalım soruyu. Evet. Şöyle e, sormayı isterim ben şimdi siz kitabınızda küresel ara buzul dönemden geçiyoruz diyorsunuz aslında evet. yani Türkiye'nin yaşadığı sorunlar sadece e, buraya özgü değil tabii ki öznel e, sebepleri var ama bu bir küresel dönem yani bir geçiş dönemi diyorsunuz ve bunun evet. sebeplerini de zaten bir dizi çelişki üzerinde dünya dönüyor yani Amerika'da da var bu çelişkiler. İşte e, Türkiye'de de var. E, sizin bu satırlarınızı yazın aklıma Gramsci'nin sözü gelmiş. Hani eski ölüyor, yeni ise doğamıyor. Şimdi canavarlar evet. zamanı diyordu. Siz de Aynen sanki <gülüyor> benzer bir şey e, söylüyor gibisiniz. Dolayısıyla bir yandan röportajlarınızı da aslında umut var diyorsunuz ve bu umudu basitçe hani benim fikrim şeklinde değil de çok somut bir yerden aslında yükseltiyorsunuz. Çünkü değişim isteyenler de var bu yani evet. Henüz bu. Ama sanırım şöyle kavramlar. Geleceğin ütopyası. Yok diyorsunuz bir yerden henüz bir politik proje haline gelmiş durumda değil belki Aynen öyle. Ee, e, ama gene de umut var diyorsunuz bu umudu siz somut olarak nerede görüyorsunuz diye soralım. Ya bir, bir, birkaç tane kaynağı var ama önce bütün dinleyicilerimize şunu hatırlatmak isterim Amerika'ya da baksak Türkiye'ye de baksak ya da Polonya'ya Macaristan'a bütün bu popülist ve faşist dalgayı yaşayan bizzat ve yoğun içinde yaşayan ülkelere de baksak. Hep bu iktidarlar sonuçta 51-49 dengesini oturuyor ya da 50, 50 49, 495a ya da 52-48. Yani bu ne demek? Bu tarafta da bir %50'ye yakın insan var ki değişimden yana pozisyon oluyor bir kere. önce umudumuzu beslememiz gereken şey o. 80'e 20 falan konuşmuyoruz her şeyden önce. Bütün ülkelerde 50-50'ye konuşuyoruz. İki... Biz hep genellikle aktörler üzerinden bakıyoruz mesela yani işte asker karşıdır da CHP böyledir AK Parti şöyledir gibi. Halbuki değişim üzerindeki yarılmaya baktığınızda bütün aktörlerin içinde değişimden yana olanlar olmayanlar gibi yarılma var. Onun için yeni bir başka kurguya ihtiyaç var bir yandan. Ve her şeyden önce pandemi bile şunu gösterdi. Bakın hani işte evrim teorisini bile hala tartışan insanlar var dünyada da bu ülkede de. Bilimle yani biz tabii daha yoğun biçimde yaşıyoruz bunu. Bilim ve sanatı hayattan çıkaran bilim insanlarını, sanat insanlarını, seyahati muhalifler ve hatta ölçüler düşmanlaştıran bir takım diller ve politikalarla karşı karşıyayız. Ama pandeminin çaresini bile bilim insanlarından bekliyoruz. En sert bilim düşmanı olanımız bile Dolayısıyla bugün Bilim insanlarının Bilimden sanattan Ve tabi ki bütün 8 milyar Ya da bu ülkenin 85 milyonunun Bireysel hayallerinden Beslenecek yeni bir hikayeye ihtiyacımız var Bir başka dinamik Güvendiğim bir kere kadınlar Yani Kadın meselesi sadece hani Türkiye'deki böyle ateerkillikten mücadele kapsamının ötesinde boyutları var. Ama hani 5 dakikaya sormayacağı için fazla detayına girmiyorum. Ama sadece izleyicilere şunu söyleyebilirim. Kadın cinayetlerindeki artış sayılarına bakarak sakın ha, umutsuzluğa kapılmayın. O cinayetlerin artış sebebi kadınlardaki Türkiye'nin kadınlarında, bu toplumun kadınlarındaki büyük zihni dönüşümle baş edemeyen geri zekalı erkekler problemi. Kadın problemi değil. Tam tersine... Türkiye'nin kadınlarında çok ciddi bir zihni dönüşüm var. Toplumun genelinde de ciddi bir toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir zihni değişim var. Hala arzulanan hızda yerde olmayabilir ama tetiklenmiş bir süreç çalışıyor. Bir, başka bir de bizim bizim hep üzerinde durduğumuz, sizin de durduğunuz bu Z kuşağı hikayesi var. Yani ha, gerek için gerekse evet, başka konularda da, onun da, onu da üzerinde durmuşuz. O da aynen, çok umut verici aynen. tabii. Aynen ve gençler tabii çünkü bu hayatın ritmi yani geleneksel olarak kadim olarak bütün insanlık boyunca e, kuşaklar arasında bu gerilimler vardır ama bu kez gençler yeni hayat ritmine doğuyorlar ve o yeni çağın ritminin ürettiği zihni değişimi bizzat yaşıyorlar. Onun için şu anda yaşanan gençlerle büyük kuşaklar arasındaki fark geleneksel farktan daha derin başka bir duruma işaret ediyor ve onun için o gençler kuracak. Ve e, özellikle de o gençlerin e, dikkat, aktif olduğu bir dünya var Sivil toplum yerelleşiyor ve gerçek sorunlar üzerine oturuyor Bütün dünyada da böyle Türkiye'de çok daha yoğun biçimde böyle Yani sivil toplumda işte o kimliklere sıkışmalar Ülkedeki bütün bu siyasi gerilimlerden beslenmelerden kurtulmak için o gençler Ve şimdi bu teknolojik sısramanın ürettiği e, bir takım imkanları da kullanarak örneğin WhatsApp üzerinden örgütlenerek yani bir ideolojik birliktelik olmadan illa bir böyle dernek, vakıf, üye kayıt defterleri, disiplin, hiyerarşi olmadan sadece ortak bir derdi dert edinen kendine örneğin karzarlığının ağaçlarını dert edinen ya da mahallesindeki yoksulları ya da 65 yaşın üstünde olduğu için markete gidemeyen insanları dert edinen gençler bütün bu kimlikleri de aşan Reel sorunlardan beslendiği için kimliklerin ve bu güncel kutuplaşmaların da dışında davranan yeni bir örgütlenme ve sivil toplum hareketi var ortada. Bunlar henüz dağlardaki çoban ateşleri gibi minik olduğu için gözünüze az görünüyor olabilirler. Ama inanın bana binlerce, dolayısıyla bir ortak hayal, bir ortak iddia orta sokakta inşa edilmeye başlandığı an bütün o çoban ateşleri büyük bir hara dönecek. Ve ülkede insanlık içinde çıkış yolunu o harın ürettiği enerjiden arayıp bulacağımızı umuyoruz. Evet çok teşekkür ederiz. Yani geleceğe dair senaryoların çoğu distopik bir hikaye anlatırken diyor kitabınızın e, arka kapağında. E, henüz hikayesini bilmediğimiz geleceğin Ütopyası'nı nasıl yazar nasıl hayata geçirebiliriz üzerine çok verimli ve hoş bir sohbet oldu gerçekten. Yani katılımcı demokrasi ve katılımcılık ve dayanışmadan başka evet. bir yolun olmadığını vurguladınız. Bekir çok yani yarım saate ancak sığdırabildik vallahi <gülüyor> hikayesini arayan gelecek kitabı. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ve çok teşekkür ederiz. Doğan, Doğan ben teşekkür ediyorum efendim ilginize. Çok teşekkürler görüşmek umuduyla diyoruz. Hoşçakalın efendim. İyi yayınlar. Sağ olun. Saygılar. Teşekkürler. Iyi günler.